Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugünkü konuğumuz Engin Yılmaz. Engin Yılmaz'ın kim olduğunu kendisi size anlatacak ama ben e, kendisini eğitim gönüllülerinin aralık ayındaki e, gönüllülük konferansında dinlediğim an hemen programıma konuk olmasını arzu etmiştim. Ama kısmet bugüne kadar e, uzamasına neden oldu. Hoş geldiniz Engin Yılmaz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kendisi Engelsiz Erişim Derneği Genel Sekreteri ve Boğaziçi Üniversitesi Görünme Engelleri. Engeller, Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı'nın direktörü. Sevgili Engin Yılmaz, önce sizden başlayalım. Bugüne gelmenize e, nasıl bir yol hikayesi neden oldu? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. Ben 1979 doğumluyum yani. 33 yaşında oluyorum galiba 34'de gireceğim bu sene ee, Aslında kendimi öncelikle bir aktivist olarak tanımlayabilirim her şeyden önce ee, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdim Daha sonra şu an halen orada doktora yapıyorum Bir dönem öğretmenlik yaptım 2005 yılında Engelsiz Erişim Derneği'ni kurduk Grup olarak kurduk bir inisiyatifti. O yapının içerisinde görev aldım aktif biçimde ve 2007'den itibaren de Getem'in yani şu an çalıştığım kurumun direktörü olarak müdür olarak çalışmaya başladım. Biz burada bu tür yerlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki o zaman yavaş yavaş bu güne gelen Engin Yılmaz'ın neler yaptığının detayına girelim. Hı hı. E, Engelsiz Yaş, Erişim Derneği'nden başlayalım istediğim önce. Hı hı. Çünkü Engelsiz Erişim Derneği sizin yaşadıklarınızın e, hak haline dönüşmesi ve kendinizi hı hı. E, hak temelli bir yaklaşım e, seçmenizin hı hı. E, sonucu oluştu herhalde. Doğru aynı Söz sizde hı hı. E, 97'de İstanbul'a geldiğimde üniversite, bu, bu kadar aktivist Ya da olaya hak temelli bakan bir engin yoktu Biraz daha Pardon nereden geldiniz Ankara'dan böyle? geldim Ankara, evet. hı hı. Ailem Ankara'da yaşadı liseye kadar orada okudum 97'de İstanbul'a geldiğimde ee, bu kadar hak temelli yaklaşan bir engin yoktu aslında. Biraz daha çekingen. E, acaba bunu istesem mi? Biraz tereddütlü. 6. Bir e, Körler Derneği'nin o sırada üyesi miydiniz? Daha değildim yani. Daha onun değildir. bile daha küçüktüm evet, daha 18 evet. yaşlarım civarında evet. geldim. E, tabii ki Ankara'da belli etkinliklere katılıyordum ama esas İstanbul'da benim hani engellilik serüvenim başladı. İlk önce de 6. ile Noktanın İstanbul şubesiyle çalışmalar başladı. Önce orada ee, bu konuyla ilgili kurslar verdim o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde de olmanın avantajıyla e, görmeyen arkadaşlara İngilizce kursları e, veriyorduk daha sonra bilgisayar kursları vermeye başladım ve eğitim yani onlara eğitim vererek başladı aslında derneklerle ilişkim daha sonra üniversite bitti öğretmenlik süreci başladıktan sonra dernek sürecinde bir kopu, kopma oldu ama bizim gibi belli arkadaşlarla bizim düşüncemiz hep şuydu yani engellilik aslında bir kader değildir. Yani ya da bizi kendimizi engelli olarak tanımlamak da bir kader değildir. Çünkü aslında biz körüz ya da sağırız ya da fiziksel bir sakatlığımız var. Bunu engel yapan toplumdaki düzenlemelerdi. Bunu eğitimde belli ayrımcılıklarda gördük. İş yaşamında belli yaşadığınız ayrımcılıkta kendiniz şahit kendiniz de yaşıyorsunuz. Başkalarının yaşadıklarına da şahit oluyorsunuz. Buralarda görünce bunlar için başka bir yaklaşım hani yardım temelli bir dernekçilik anlaşımından daha hak temelli bu aslında istediğimiz şeylerin bir hak olduğu istihdamın herkesle eşit istihdamın herkesle eşit okumanın bir hak olduğu yaklaşımı üzerinden bir grup arkadaşla böyle çok kalabalık olmayan hala da öyleyiz yani bir kitle örgütünden çok bir çeşit bir inisiyatif izleyebilirim Bir grup arkadaşımızla 2005 yılında bu yapıyı oluşturduk Ne yaptık? Öncelikle yayın evleri taleplerde bulunduk Herkesle aynı anda aynı kitabı okuyabilme hakkını için taleplerde bulunduk Şehirdeki engellerle mücadele ettik İşte kaldırımların daha düzgün olmasıyla ilgili kaldırım aktivistleri yapısını oluşturduk Otobüslerin daha erişilebilir hale gelmesi her engelli için bunun için çalışmalarda bulunduk. Tam bu süreçte de Getem zaten o dönem her zaman ben üniversitemden kopmadım. Öncelikle engeller biriminin daha iyi hizmet vermesi, öğrencilere daha eşit hizmet vermesiyle ilgili zaten sürekli ben rehber öğretmenlik yapmıştım 2002 ile 2007 yılları arasında. O dönemlerde de çalışıyorduk. O zaman Hande Hanım hala şu an engeller birimimizin başındaki hocamız. Ee, dedi GTM'de çalışır mısın hani buranın böyle bir elemana ihtiyacı var ben de memnuniyetle kabul ettim çünkü yorulmuştum zaten rehber öğretmenlik deneyiminden sonra farklı bir şey yapmak zaten üzerine sürekli düşündüğüm fikir ürettiğim bir e, konuydu o ile de GTM'e başladım. Peki e, burada Engelsiz Erişim Derneği'ne biraz sonra sürdürülebilirlik Tabii. adına döneceğim ama hı hı. o zaman e, Getem yani Boğaziçi Bünyesi'ndeki hı hı. görme engelliler teknoloji ve eğitim laboratuvarının e, amacı tahmin edebiliyoruz ama nedir hı hı. burada siz neler yapıyorsunuz ve dinleyicilerimize neler yapabileceği konusunda bize ne söylemek Tabii. istersiniz? Getem sizin de söylediğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 2006 yılında kurulmuş bir yapı aslında ve e, aslında sesi kitabı biz icat etmedik zaten vardı yani e, görme engellerinin çünkü en temel problemi engeli mürekkep baskıyla basılmış eserleri okuyamamak. Bunlara erişemiyoruz. Bunun için iki yöntem kullanılıyor. Biri Braille alfabesi. Kabartma yazıya dayanır. Altı noktadan oluşur. E, bu kullanılıyor. Ama bir dezavantajı var. Çok fazla yer kaplıyor. Hmm. Braille çok önemli ama diyelim ki bir ciltlik bir kitap 5-6 cilt olabiliyor hmm. Braille alfabesine. En az bire 3'tür. Yani hı hı. Kapladığı o yüzden her kitap bu şekilde taşımanız mümkün değil E tabi 1900 yılları düşünelim başına e, Elektronik kitap diye bir şey de yok zaten Hani bilgisayarda yok benzer hı hı. şeyler O yüzden en kolay şey sesli kitap ve kasetlere kaydediliyormuş bu kitaplar Ben öyle geçmişten aldım ama GTM buradan gelecek oh, <gülüyor> Tabii 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman hem internet çağı arttı Hem görmeyenlerin ekran okuyucu dediğimiz programlarla bilgisayar kullanabilme olanakları Gelişti. E, o zaman hiç mesela 1990'da hiç kimse yokken şu an en az 5-10 bin kişilik bir görme engelli kitlesi ekran okuyucularla bilgisayarı herkes gibi kullanabiliyor. Bu hale geldi. Bir de kaset bitti artık yani dijital ortama döndü. Şu anki gibi kayıtlar dijital ortamda yapıldı. E, bu da ne oldu? Artık bu sistemin değişmesi sü sürecini getirdi. Getem tam bu geçiş aşamasında kuruldu işte. Yani kitapların doğrudan... Şu anki gibi bir mikrofon yardımıyla böyle stüdyolarda ya da kişilerin kendi evlerinde bilgisayar ortamına okuyacağı bir e, hale dönüştü. Getem de bunu gerçekleştirdi. İlk etapta kasetlerde okunmuş kitapları dijitalize ettik. MP3 dosyalarına dönüştürdük. Aynı zamanda da yeni kişilere oluşturduk. Bir şey daha yaptık Getem olarak biz e, dinleyicilerimizi ilgilendiren konu. Daha önce sesli kitaplar yalnızca... Belli merkezlere gidilerek okunabiliyordu ki Getem'in de kendi kayıt kabinleri var isteyenler gelebilirler yani orada da okuma yapabilirler. Ama biz bir şey daha yaptık internet üzerinden gerekli desteği sağlayarak kişilerin kendi evlerinde kendi bulundukları ortamda da sesli kitap üretebilmelerine olanak sağlayacak sistem oluşturduk. Bu da daha fazla gönüllü okuyucu ağımızın gelişmesine sebep oldu. Sosyal girişimcilik diyorsunuz ya tam o anlamda önemli oldu. Çünkü bu Tabii. sayede insanlara biz şunu verdi Şimdi sosyal bir sürü şey yapabilirsiniz. Anladabiliyor muyum? Ama GTM gibi bir yapıyla bir yere para vermeden de sadece vaktinizi ayırarak da bir ürün ortaya çıkarabileceğinizi ortaya koyduk. O önemliydi. O ürünü sesli kitabı üreterek çıkarmış oluyorsunuz ve bu iki yararlı oluyor. Hem başka biriyle okuduğunuz şeyi paylaşıyorsunuz. Öyle düşünmek lazım. Bunu bir paylaşım gibi düşünmek lazım. Hem de kendiniz de aynı kitabı okumuş oluyorsunuz Hı -hı. aslında. Yani böylelikle şey değil Bir taşla yani, iki kuş, bir iki kuş gerçekten <gülüyor> evet. ki ben öyle de inanırım. Yani siz herkes yaptığı şeyden kendisi için de aslında bir tabii, haz almalı. Ya yani yalnızca ya bu kişiye yardım edeyim diye yapılabilecek bir şey olmamalı. Hani kendi ki bizde mesela bazı gönüllü okuyucularımız var. İşte 10.000 sayfa e, sayfa 20 bin sayfaya ulaştı okudukları kitap sayısı öyle düşünün yani baya çok kitap okuyanlar var onlarla bir ara ben görüşmeler yaptım niye gönüllülük yapıyorsunuz yani nedir size şey dediler hep ortak cevap şeydi ben kendi istediğim şeyleri paylaşıyorum aslında onlarda hmm. yani ekstra öyle olsun diye yapmıyorum kendi yaşadığımı paylaşıyorumdu gerçekten öyle olunca da çok fazla bir yararı oluyor yani e, dinleyicilerimiz de aynı şekilde geteme başvurdukları takdirde. Böyle yapabilirler yani gerçek gönüllülüğün ben ona olduğunu düşünüyorum yani yardım diye düşünmemek lazım paylaşım çünkü bizim farklı ihtiyaçlarımız var bizim kitapları e, körler olarak farklı bir yöntemle okumamız gerekiyor o yöntemin sağlanmasında da gönüllüler bir nebzede olsun bir katkıda bulundukları zaman e, biz hep şey deriz ona. Bir kitap bittiği zaman da kurtarılmış kitap deriz. Hmm. <gülüyor> Çünkü o kitap artık erişilebilir hale geldi. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Böyle bir noktamız var. Şimdi o zaman Engin Bey burada yardım değil paylaşım deyince hı hı. konferansta yaptığınız bazı tanımlamaları, örneklemeleri hatırladım. Hı hı. Bir şeyleri yaparken Demin de hak temelli konuştuğunuz zaman aklıma gelmişti. Şimdi ikisini birleştirmeye çalışıyorum. Hı hı. Kadın haklarını savunmak için kadın olmak gerekmiyor. Dan bu engelli hı. haklarına bir bağlama da bulunmuştunuz. Biraz evet. da bu örneklemeleri yapmanızı tabii, tabii. rica edeceğim ben. Şimdi nasıl gördüğümüz çok önemli körlüğü ya da herhangi bir başka sakat dikkat ediyorsanız daha çok körlük kullanıyorum. Görme engelli de diyebiliriz. Hiç sakıncası yok. Ya ben kişisel olarak bana neden ile ilgilenmiyorum aslında. O ayrı ama nasıl dendiği yani yani kim değil ne mi? diyorsa önemli olan hani bana o eşit davranıyor mu? Benim e, insan olarak değer veriyor mu bana? Benim için o önemli yoksa öyle demiş, böyle demiş. Bu çok problem değil ama kavramsal bir şekilde tanımladığımız zaman bunu nasıl gördüğümüz önemli. Özellikle bizler için de yani Engelliler için, sakatlar için de bu çok önemli. Nasıl görüyorsun kendini? Eksik olarak görüyorsan hep birlerinden yani yardım alması gereken, belli şeyleri için birlerine ihtiyacı olan kişi. Hepimiz kadar başkalarına ihtiyacımız olmalı. Ben diyorum ki niye engelli olarak tanımamaktansa körlüğü tercih ediyorum. Çünkü körlük doğuştan ya da belli bir zamandan sonra vücutta oluşan görme organını kullanamamaktan kaynaklı bir problem. Anlatabiliyor muyum? Bunu engel haline getiren şey toplumsal düzenleme ve önyargılar ve e, her kimlikte olduğu gibi ben hep o, o örneği vermiştim kendimizi niye karşıtlıklarımız üzerinden tanımlayalım mesela siz sarışınsanız esmer engelli demiyorsunuz kendinize. Evet. Ben niye görme engellediğim ya yani benim tek beni tanımlayan şey görmemek değil. Bu bir yöntemsel durumdur. Aslında çok. temel olarak benim vermeye çalıştığım buydu orada da e, çok, şimdi de söyledim çok, çok çünkü. Önemli. Bu niye önemli? Ya yani, ha öyle demişsiniz ha böyle ama bu zaman durumu kimlik olarak kabul ettiğinizi Aynen. gösteriyor. Anlıyor muyum? Kimlik olarak kabul ettiğiniz zaman da şey değil aslında. Biz şu an gönüllülerle bir çalışma yapıyoruz. Ama aslında biraz akıntıya karşı kürek çekiyoruz filan Çünkü... Sosyal girişimcilik öyle bir şey zaten. E e yani evet. 300 bin kitap üretiliyormuş yılda geçen aldığımız rakamda. Bizim elimizde 15-20 bin kitap var. Ve bu gönüllülerle bitebilecek bir şey değil. Ha bu bunu yapmayalım anlamına gelmiyor. Tamam burada olmazdım Bunu tekrar yapalım. Çünkü ne kadar olursa olsun hani belki küçük bir adım bir kişinin hayatını değiştiriyor. Tabii. Anlatabiliyor muyum? O yüzden önemli. Ama bu işin esas noktası hak ve bunu yaparken ya ne olur Allah razı olsun iyi de yaptınız Abi. dememediğim ben de bir vatandaşım bir insanım ve bu hakları benim elde etme hakkım var. Hep ben şey diye örneklerim. O örneği verim? Düşünün ki şu an bir anda biz Braille alfabesini kullanıyoruz ya, dokunularak yazmaya dayanan bir alfabe. Evet. Bir anda bütün yazıların Braille alfabesine dönüştüğünü düşünün ortalıkta Hı -hı. ve etrafta herkesin kör olduğunu düşünün. Tabii. Işıklandırma sistemlerinin hiç olmadığını düşünün, geceleri yakmadıklarını düşünün. Bugünlerde böyle kim engelli hale gelirdi? Tabii. Antabiliyor muyum? Bu o tabii, kadar tabii, şey ki tabii. çoğunluk aynen, azınlık aynen. meselesi. Tabii. Bir kimlikse bu bir de kadınlık. gibi. O yüzden şey kimlik olarak görmek şeydi. Politikacılar şey çok kullanıyor. Herkes potansiyel engelli adayıdır. Hmm. Ya günün birinde senin başına da gelirse hmm. falan. Hatta bunu bilim adamları birçok yerde işte kişi çocukken de engelliydi yaşlanıyor işte yine şey oluyor. Bunlar teknik olarak doğru olabilir. Aynen. Böyle inanıyorsanız böyle de ama kimlik şeyini kaçırıyoruz. Bu bir her şeyden önce haktır sizin dediğiniz şey o. Ben şimdi kadın haklarının önemli olduğunu savunuyorum. Bunun için yanı günün birinde kadın olursanız diyemem birine. Hmm. Bu hı hı. da bunun gibi bir şey Aynen. yani bu bir olaya bakış şeydir. açısını gösteriyor tabii değil tabii. mi? Niye tabii. önemli bakış açısını bu şekilde koyduğunuz zaman isteklerinizi de taleplerinizi de o bol, boyutta dillendiriyorsunuz ve e, başkalarına bir lütuf istemek için değil gerçekten hakkınız olan şeyleri niye benim de eşit eğitim hakkım var ve üniversiteye beni aldıklarında mesela diyelim ki girdiğimde benim elektronik ortamda kitaplarımı sağlamaları gerekiyor, sınıflarda gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Ve bu, bunu ya iyilik olsun diye istememem lazım. Herkes gibi ben de o eğitimi alma hakkım olduğu için bunu almam lazım. Paradigmaların değişmesi gerekiyor değil aynen, mi? Aynen, aynen ondan bahsediyorum. Çünkü o, şey yüzden de tersine, e, Hı -hı. o yüzden de suyun tersine tabii ki gidiyorsunuz. O yüzden de işimiz çok zor her alanda. Zaten size e, kayıt öncesi e, bahsettiğim gibi sosyal girişimcilik zaten paradigmaları değiştirmek demek. Peki. Onun Aynen. için sizi dinlediğimde ve yaptıklarınızı Hı -hı. öğrendiğimde bir şeyin sadece tek çözüm olmadığını, tek bir şekilde olmadığının çok güzel bir örneğini olduğunuzu gördüğüm için sizi konuk etmek ve burada birlikte sohbet etmeyi çok istedim. Aldığınız psikolojik eğitiminin bunda etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Ama psikoloji seçmenizin de belki bulunduğunuz koşulların etkisi olabileceğini düşünüyorum. Buna girmek ister misiniz? Vaa wow, psikoloji o zaman o yüzden mi seçtim bilmiyorum liselerimde yoksa evet. <gülüyor> yani psikoloji e, ilginç geliyordu hep bana He. lisende aldığım psikoloji dersi benim etkilemişti. Hı hı. Ee, psikoloji eğitimim tabii ki yani bazı şeyleri yorumlamak, insanların belli şeyleri neden böyle yapmış olabileceğini ortaya koymak anlamında faydalı oldu diyebilirim. Ve araştırmalarımı da o yönde. Yani hep baktım psikolojideki işte işte insanlar yüz tanıma deneyleri yapıyorlar. Hafıza deneyleri yapıyorlar. Hep burada şey merak ettim. O zaman mesela bir körün algısı nasıl olabilir? Acaba o insanları tanırken beyinde nasıl şeyler... Ben bilgisayar psikolojide master yaptım çünkü. Hı hı. Bunların etkisi oldu. Şimdi yetişkin eğitiminde doktora yapıyorum. Şimdi de bu algılar üzerinde Özellikle kişilerin kendi engellilik algılarının ne olduğu ve nasıl etkilendiği üzerine çalışıyorum aslında. Çünkü ben şeyi biliyorum. Sakatlık iki türlü görebilirsiniz. Tıbbi olarak bakarsanız bireysel bir trajedidir. Hmm. biliyor muyum? Ya Yazıktır o kişi olmuştur ve amaç tedavi ve rehabilitasyondur. Yani o kişiyi tedavi etmek için ve birçok aile hala kaybettiğinde doktor doktor gezer. Ya bunun gözü nasıl açılacak? Hmm. Ne yapmamız lazım falan tipinde diye. Ama sosyal model artık buradan çıkar. Yani benim doktorlar durumumu stabilize etmek için çalışabilir. Ama ondan sonrası rehabilitasyon değil bununla yaşayarak bununla yapabileceklerimi görmektir. Kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes öyle algılıyor. Toplumda hep şey soruyor iki tedavisi var mı acaba diye. Yani böyle bir şey araştırmıyor bir sürü görmeyen. Anlatabiliyor muyum? Bunun peşinde de koşmuyor. E, ama toplum öyle algılıyor. Ama o yani yüzden kişilerin öncelikle kendisinin algısını değiştirip e, hayatla bu noktadan mücadele etmesi lazım. Evet, e, sizi böyle nefes almadan dinliyorum. Çok güzel. <gülüyor> e, sevgili Engin Yılmaz, bu arada radyoyu yeni açanlar için söyleyeyim. Engin Yılmaz, Engelsiz Erişim Derneği Genel Sekreteri ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı'nın direktörü. Getem'e e dönelim isterseniz Tabii. tekrar. E, Getem'de açık radyo dinleyicileri olarak... Gönüllü olarak hı hı. neler yapılabilir ve nasıl yapılabilir? Tabii bu çok basit. Öncelikle şey söyleyeyim. GTM'in ana sayfasına e, Getem.baun.edu.tr buraya girerlerse ya da Google'a getem yazarlarsa ilk bizim sayfamız çıkıyor. Buraya girdiklerinde hemen sol tarafta gönüllü okuyucu olmak istiyorum diye bir bağlantı var. Buraya girdiklerinde gerekli bilgileri edinebilecekleri bir dosyamız var. Gönüllü okuyuculuk bilgileri diye. Bunu bilgisayarlarına indirebilirler. Burada tüm kurallar, neler yapabilecekleri... Kayıt için kullanacakları program hepsi mevcut. Buradan bir yararlanıyorlar. Bizim yaptığımız şu oluyor. Daha sonra bizim yine sayfamızda görecekler bize e-mail gönderdikleri zaman biz diyoruz ki önce sizden bir 5 dakikalık deneme kaydı almamız gerekiyor. Kişiler kendi evlerinde 5 dakikalık bir deneme kaydı yapabiliyorlar. Biz o deneme kayıtlarına bakıyoruz. O da da kriterimiz şey değil yani Aa, haber spikeri gibi okusun falan hmm. değil. Daha çok yani doğal bir okuma sağlayabiliyor mu? Konuştuğu dili ki ille Türkçe olmak zorunda değil. İngilizce olabilir, Kürtçe olabilir, hmm. başka dil olabilir. Yani konuştuğu dili doğru şekilde vurguluyor mu? Ve ortam yani ses ortamı nasıl yani dışarıdan çok gürültü var mı arkada çok büyük bir dip gürültü var mı gibilerinden. Bu Bunu kendi koşullarıyla mı yapıyorlar bu kaydı Tabii kendi koşullarıyla yapıyorlar yani herhangi bir odada gayet yeterli oluyor. Yani ev odasında böyle yankılı olmayan bunun gibi halı kaplı ille stüdyoda yapamazlar yani. Tabii. Kendi bilgisayarlarında bu genellikle yeterli oluyor. Bunlara bakıyoruz daha sonra okey diyorsak biz o kayıt için. Kişi kitap seçiyor. O da bizim sayfamızda talep edilen kitaplar var. Oraya girip taleplerine e, bir kitap seçiyor. Görme engellerini istediği kitaplardan birini. Ve biz o kitabı sistemimizde okunuyor olarak işaretliyoruz. Durumunu değiştiriyoruz yani. Artık o kitap o kişinin üzerine verilmiş gibi oluyor. Ve üç aylık bir süresi oluyor kişinin. O üç ay içerisinde kitabı bitirip bize CD ortamında veriyor. Kitapları biz sağlamıyoruz. Kişiler kendileri ediniyor. Bizde sadece kitapların isimleri var. Hı hı ha böyle e, dinleyicilerimiz de o şekilde bize arayarak yani şey yapabilirler katkıda bulunabilirler geteme. Dediğiniz gibi burada önemli olan bu ilk test döneminde e, size gönderdikleri kayıttan sonra 3 aylık süre içerisinde hmm. o kitabı bitirip CD hmm. olarak teslim etmeleri. Aynen öyle. Bu Türkiye'nin herhangi bir yerinden olabilir. Türkiye'den olabilir, dünyadan olabilir. Daha dünyadan olabilir. CD göndermek zor dedim ama artık Yo, zor yapıyor, değil. Şöyle yapıyor mesela İsviçre'de bir okuyucumuz var o da internette bir paylaşım sitesine yüklüyor. Biz indiriyoruz sonra siliyor. Aa, tabii, tabii. Yani CD yollayamıyor ama tabii, o şekilde yapıyor. O var öyle yurt dışından okuyucularımız da var. Evet, yani, evet. Ee, çok güzel. Hı -hı. Peki son 3-4 e, dakikamıza tamam. geldik. Ben burada sürdürülebilirlik için bu konuda bir, hem Getem olarak hem de Engelsiz Ye Erişim Derneği olarak daha doğrusu Engin Yılmaz olarak. Hı -hı. Çünkü e, biliyoruz ki bir şeylere başlamak önemli. Tamam %50'sidir ama geride daha %50'si var. O %50 sürdüremediğimiz zaman e, bir hevesle yani bir, bir iki senelik bir e, çalışmayla bu olayın sürdürülebilirliğini sağlamak e, kolay değil. Hı hı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Bir kere sürdürülebilirliğin ilk şeyi bir şey yapmış olmak için yapmamaktır. Yani hadi birlerine yaptık yaptı kendi adımı duyurayım bu işte şöyle bir etkinlik yaptım diye yapma bize çok geliyorlar işte biz de bir bilgisayar laboratuvarı oluşturmak istiyoruz görmeyenler için ya da biz de bir tane stüdyo oluşturmak istiyoruz okyalım çok güzel istiyoruz ama bu bir günlük bir etkinlik değil aslında sadece siz onu kurabilirsiniz ama onu doğru kurmak lazım bunun iki şartı var bir yapmış olduğunuz hedef kitleyle koordineli çalışacaksınız. Yani Birleşmiş Milletler Sakatakları Sözleşmesi'nde çok önemli bir şey var. Nothing about us without us der yani bizim ol çok, için bizim olmadan doğru. asla Anlatabiliyor muyum her konuda öyle aslında her konuda öyle tabii, o hedef tabii. kitleye dayanacaksınız yani bu tabii. ne istiyor bu adam katılımcılık olmadan olmaz mümkün aynen. değil aynen bir sürü Avrupa Birliği projeleri yapıyorlar mesela Hülya hanım dernekler öyle bir yerden para almak için yapıyorlar bence aynen, şey aynen. diyor mesela bir tanesi şeydi çok komik köyler için gül bahçesi koklama bahçesi <gülüyor> oluşturmuşlar e ne işi mi yani? bir tanesi mezarlık oluşturmuş falan niye ya <gülüyor> Or oraya kadar gittik Allah. şimdi bunu sormadan sadece hani yapmış olmak için yapmamak da var. bir soru ki sorarsanız sizi zaten hani doğru kişilerle konuştuğunuzda yönlendireceklerdi yani şuna ihtiyaç var. İkincisi de örneğin Getem gibi bir yapı oluşturacaksınız ki oluşturabilirsiniz. Mutlaka bu işten anlayan ve bu da çalışan personeli de istihdam etmeniz lazım Hı -hı. oraya. Veya bunun kaynağını da sağlamanız lazım. Yoksa bir konser verdim kurarsın yani kurmakta bir şey yok. Ve bu da bence hep onu gördüm bu tür yerlerde. İhtimalen bunu belki görmeyenlerden birini seçmenin de faydası oluyor. Hı hı. Çünkü adam biliyor yani süreci tabii, biliyor, tabii. ne kadar anlıyor, oradan hemen gitmeyecek. O yüzden ya da bu işe gerçekten gönül vermiş alanında uzman, hani sıf olmuş olsun diye yapmamak tabii, lazım. Tabii. Şeyin ötesine gidersek olur. Kağıt üzerindenin dışına çıkıp gerçekten hedef kitleye dokunduğunuz zaman sürdürülebilirliği yakalarsınız. Yoksa öbür türlü maddeleri vardır yazarsınız oldu dersiniz sunarsınız. Proje, yapmış, proje olursunuz. yapmış olursunuz. Tabii. Yani parayı almış olursunuz. Aynen öyle. Sürdürülebilir maalesef. olmaz. Onun için mış gibi yapmış mış gibi yapmak. Ya, evet. ya maalesef evet. bu çok yaygın. Birçok çok. alanda da var. Ben de bir şey yapacağım. Mesela demin paylaşıyorduk size gönüllülük için de bu önemli. Bunu yani herhangi bir sertifika almak için ya da bir dersinizin yerini, ...gereğini yerine getirmek için yapacaksanız ya gelin biz size sertifikanızı yani Hiç <gülüyor> sorun değil. Ama onun için yapmayın. Hakikaten kitap okumak bir de öyle bir şey. Siz de bunu çok iyi bileceksiniz. İstemeden yapıldığı zaman sizin için de işkence olur. Aynen Dinleyen öyle. için de işkence Aynen olur. Dinlenilmez zaten. O yüzden biz hep şey diyoruz. yani Siz okurken tabii ki bizim talep listemiz var ama özellikle kendi istediğiniz bir eseri seçin. Yani sırf ona karşı tarafa okuyayım diye seçmeyin. Çünkü profesyonel bir iş değil bu. Anlatabiliyor muyum? Gönüllülük. Sizin de motive olmanız lazım. Bizim için o çok önemli. Talepte bulamazsanız yine bize birkaç kitap ismi söyleyin. Eğer o kitabı başka biri seslendirmediyse onu da okuyabilirsiniz. Bizim için yani kişilerin motivasyonu da orada çok önemli. Çünkü kendisine de bir şey yapıyor. Evet sizin söylediğiniz bir sözle programı sonlandırmak durumundayım. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, elinize, aklınıza, gönlünüze sağlık sevgili Engin Yılmaz. Yardım değil, paylaşımdır dediniz gönüllülük. Değil mi? Evet, aynen öyle. Evet, bir alışveriştir. Ben sadece verdiğini zannedenlere her zaman ben de buna benzer şeyler söylüyorum. Hı hı. Evet, sevgili Açık Radyo dinleyicileri eğer Getem'de gönüllü olmak istiyorsanız web sayfasından girip e, Engin Bey'in söylediği gibi ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bilirsiniz. Ben ve e, Volkan Ağar size e, yeni bir programa kadar yolunuz açık, gücünüz bol olsun diyoruz. Hoşça Son bir kalın. şey söyleyebilir miyim mücadele etmeden? Bizim isteğimiz 3 E'miz var aslında. Eşit, engelsiz ve erişilebilir bir yaşam. Bunu istiyoruz biz. Çok teşekkürler. Son damgayı da vurdunuz. Hoşçakalın.